ve şerrel umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâr Zebeccet kitabında Hac bölümünde Batnul Mesil'de say yapmak başına kalmıştık 628 nol rivayet Safiye binti Şeybe Radiyallahu anhadan Bir kadın dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Batnul Mesil'de say yaparken Yani koşarken gördüm Şöyle diyordu Bu vade ancak hızlıca koşulur bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Nesai, Ahmet, tabakatında İbn-i Sa'd, İbn-i Mace ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hadis-i Hülmüsnet'te etmiştir. Arafat'ta vakfe yapmanın fazileti 629 nol rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah azze ve celle Arafat'takilerle sema eline karşı övünerek şöyle der. Kullarıma bakın. Başları dağınık ve toz içindeler. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Cafer İbni Ebi Şeybe, El Arç'ta, Ahmet İbni Zeyme, İbni İbban, Hakim, El Bagendi Emalis'inde, Taberani, Mucem-i Lefsat'ta, Ebu Naim Hilye'de ve Bey ı Sünen'de rivayet etmişlerdir. Cemrelere yürüyerek gidip yürüyerek dönmek. 630 nol rivayet, İbn Ömer radıyallahu anhadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şeytan taşlama yerine yürüyerek gider, yürüyerek gelirdi. Bu hadis buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet, Beyhaki rivayet etmişler Elbani da tarih etmiştir. Akabe cemresinden sonra telbiyenin sona ermesi, 631 nol rivayet, Abdullah bin Sahbera Rahimullah dedi ki, Abdullah bin Mesud radıyallahu ile beraber sabah Mina'dan Arafat'a kadar yürüdüm. Abdullah radıyallahu anh, esmer iki saç örgüsü olan bedeviler gibi görünen bir haldeydi. Telbiye getiriyordu. İnsanlardan bir toplulukla karşılaşınca onlar dediler ki Ey bedevi burası telbiye getirilecek yer değil ancak tekbir getirilir. Abdullah radıyallahu anh, o zaman bana döndü ve dedi ki İnsanlar bilmiyorlar mı yoksa unuttular mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak ile gönderene yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mina'dan Arafat'a çıktım. Cemre'yi taşlayana kadar telbiyeyi terk etmedi. Sonra tekbir veya tehlili de söyledi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim Ahmed İbnü Zeymi, İbnü Bişeybe, Mü, e, müsnedinde ve musannefinde İbn azm el-Muhallada, Beyhaki Sünen'inde Tahavişü'r-Rumanlasar'da rivayet etmişlerdir. Elbani İrwalü'l-Galil'de Muhbil bin Hadicâ Müsaîd'de tarcih ettiler. Hac neyle tamamlanır? 632 no'lu rivayet Urve bin Mudarris radıyallahu anh'ten bir adam Müzdelife'deki vakfe yerinde kalabalığın içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. E Resulü Tay geldim. Binek hayvanımda yordum kendimi de yordum. Vallahi hiçbir dağda da kalmadı ki üzerinde vakfe yapmış olmayayım. Şimdi benim hacim oldu mu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bizimle Müzdelife'deki bu sabah namazında daha önce gece veya gündüz Arafat'a gelmiş olduğu halde hazır bulunursa o hac ibadetlerini yerine getirmiş yani saç ve tırnaklarını kesip temizlenerek ihramdan çıkma zamanına gelmiş onun haccı da tamam olmuş demektir. Bu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir Darimi, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i̇bn Mace, Tayalisi, İbnül i Carut, İbn-i Ebişeybe i̇bn Zeyme, i̇bn İbban, Hakim, Humeydi Dari Kutni, Ahmet bin Amr, Tarihül Kebir'de Bukhari Taberani Ebu Yala Şerhu Mushkil Asar da Tahavi. Tabakatında İhsat, Marifetü's Sahabe'de Ebu Naim ve Sünen'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadisayul Müsned'de taric etmiştir. 633 ol rivayet İbn Ömer radıyallanmadan Ömer bin el Hattab radıyallan dedi ki: "Cemreleri 7 taşla taşladığınız, kurbanı kestiğiniz ve tıraş olduğunuz zaman kadınlar ve kokulanmak dışında her şey size helal olur." Hadisin ravisi Salim dedi ki: "Ayşe radıyallanha şöyle dedi." Kadınlar dışında her şeyler olur. Ben ihramdan çıktığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koku sürdüm. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Beyhaki, El-Muallada İbni Azm ve yine İbni Azm El-İhkam'da rivayet etmişlerdir. El-Bani da taric etmiştir. Veda Tavafı, 634 no'lu rivayet. Ayşe radiyallahu dedi ki, Umre için Ten'im'den ihrama girdim ve Mekke'ye gelip umremi eda ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de beni el-abtah denilen yerde beklemekteydi. Nihayet ben umremi bitirince yola çıkmak için halka emir verdi ve gelip beyti tavaf etti. Sonra Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Davud rivayet etmiştir. Muhbil bin Adi Camii-i tarih etmiştir. Hayız olan kadının veda tavafı yapmadan ayrılması. 635 nol rivayet İbn Abbas radyalanmadan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem... Şayet ifada tavafını yapmışsa hayız olan kadının veda tavafını yapmadan ayrılmasına ruhsat verdi. Ahmet ve Taberan rivayet etmişler. Elbani, İrbal-ı Galil'de tahric etmiştir. Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. 636 i̇bn Ömer radyalanmadan Kim Kabe'yi haccederse son yapacağı şey beyti tavaf olsun. Ancak hayızlı kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat vermiştir. Bu hadis de Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Tirmizi İbn-i İbban, İbn-i Zeyme, Sünen-ül Kübra'da Nesai, Taberani, Darekutni'ye rivayet etmişler. Muhbil bin Hadis'a ibn-i tercih etmiştir. Hicr, Kabe'den sayılır. Ayşe radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan Resulü. İnsanlar iki veya bir kurban ile dönüyorlar dedim. Bunun üzerine Abdurrahman bin Ebi Bekre emretti. Çok sıcak bir gecede tenime çıktı ve beni de devesinin arkasına bindirdi. Örtümü boynumdan çekiyor ve ayaklarıma örtüyordum. Örtümü boynumdan çekiyor ve ayaklarıma örtüyordum. Beni kimse görüyor mu dedim ve nihayetten ime geldik. Umre için ihrama girdim. Sonra Batıada bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. O gece kimse görünmedi. Dedim ki ey Allah'ın Resulü Kabe'ye gireyim mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hicre gir. Zira o Kabe'ye dahildir. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İsa bin Rahiye, Ebu Avane müsnedinde, İbn-i Uzeyme, Ahmet, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Macetayalisi, ahbar Mekke'de el rivayet etmişlerdir. Elbani i̇rva Galil'de Galil etmiştir. Hacıda Temizlik 638 Nol rivayet Atâ bin Ebi Rabah Rahimullah'tan. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Hac suresi 29. ayetindeki sonra kirlerini gidersinler ayetini şöyle açıkladı. Kast edilen başı tıraş etmek, bıyıklardan almak, koltuk altlarını yolmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kesmek, Sakalların uçlarından almak, şeytan taşlamak, Arafat'ta ve Müzdelife'de vakfeye durmaktır. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberi, İbnebi Bişeybe ve Emalis'in mehamili rivayet etmiştir. 639 Ebu Zübeyir el-Mekki dedi ki, Cabir bin Abdullah radiyallahu şöyle demiştir, Bizler hac veya umre dışında sakallarımızı serbest bırakırdık. Bu eser Müslüm'ün şartına göredir. Rame Hurmuzi, muhaddis Fasılda, Ebu Davud, El-Kifayede Hatip ve İbn-i de rivayet etmişlerdir. Hac kurbanını süslemek. 640 nol rivayet i̇bn Abbas Abbas radiyalarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haç kurbanları arasında Ebu Cehil'e ait olan ve burnunda gümüşten halka olan deve gönderdi. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. Muhammed bin İshak gelen diğer rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu müşrikleri öfkelendirmek için yapmıştı ziyadesi vardır. Bazı muaddisler Cerir bin Hazım'ın bu hadisi İbn-i bizzat işitmeyip İbn-i işittiğini, sonra teddis yaparak İbn-i zikretmediğini iddia etmişlerdir. Ancak Bukhari Sahin'de kitab Libas'ta Cerir'in İbn-i Nüceh'den işittiğini tasvir ettiği bir rivayeti nakletmiştir. Bunu Ziyav-ı el Muhtarede Ahmet, Hakim, Ebu Davud, İbn-i Mace, İbn-i i̇bn Uzeyme, Zeyme, Taberani, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Adıca Müsait de tercih etmiştir. Hedi kurbanını gönderenin ihrama girmesi. 641 numaralı rivayet. Cabir radıyallahu anh'den. Ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'de oldukları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hedi kurbanını gönderdi. İçimizden dileyen ihrama girdi, dileyen girmedi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet, Nesai, İbn-i İbban, Ebu Yala rivayet etmişler. Muhbir bin Hadisayül Müsnet'te taric etmiştir. Kurbanlık develerin huysuzluk yapması halinde ne yapılır? 642 oğlu rivayet. Ebu Musa bin Seleme Rahimullah dedi ki, Sinan bin Seleme ile beraber hac yaptım. Sin Sinan kurbanlık bir deve götürmüştü. Ancak yolda giderken devesi huysuzlaştı ve Sinan onunla baş edemez oldu. Ben Mekke'ye döndüğümüzde bu durumu araştırıp soracağım dedim. Mekke'ye geldiğimizde Sinan'a haydi İbn Abbas radyalanmaya gidelim dedim. İbn Abbas radyalanmanın yanına girdiğimizde cariyesi yanındaydı. Benim iki Sinan'ın ise bir sorusu vardı. Sinan bana sizi baş başa bırakayım mı deyince ben hayır dedim. İbn Abbas radyalanmaya yanımızda kurbanlık deve vardı ancak huysuzlaştı ve onunla baş edemedik. Mekke'ye döndüğümüzde bu konuyu araştırıp soracağımı söyledim dedim. İbn Abbas radyalanma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zamanında filan kişiyle kurbanlık develeri yollamış ve gerekli talimatları vermişti. Adam gittikten bir süre sonra geri döndü ve Allah'ın Resulü huysuzlaşıp beni aciz bırakan develerle ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Böylesi develeri kes, boynuna işaret olarak asılan terlikleri kanına batır ve bu kanı hayvanın yüzüne sür. Ancak ne sen ne de beraber bulunanlar onun etinden yemeyin. Ona... Savaşlara katıldığımda ganimetler elde ediyorum. Annemin adına köle azat edebilir miyim? Onun köle azat etme borcu varsa onun adına ben azat etsem olur mu diye sorduğumda i̇bn Abbas radyolanma şöyle dedi. Kadının biri Sinan bin Abdillah'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi ve annesinin haccetmeden öldüğünü, annesinin yerine kendisini haccedip edemeyeceğini sormasını istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Şayet annesinin borcu olsaydı ve bu borcu annesinin adına kendisi ödeseydi kabul edilmez miydi? Sinan evet kabul edilirdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O zaman annesinin yerine haccedebilir. Sinan bin Abdullah deniz suyunu da sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denizin suyu temizdir buyurdu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet bin Ambel rivayet etmiş. Muhbil bin Hadi sahil tahric etmiştir. Gecenin sonunda Batha'dan ayrılmak. 643 noldu rivayet. Ayşe radiyallahu anhadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mina'dan döndüğü gün ertesi güne bağlayan o günü ertesi güne bağlayan gecenin sonunda Batha'dan Medine'ye hareket etti. Bu hadis şartına göredir. Ebu Naim tarih İspahan'da i̇bn Mace, İbn-i Ebi Şeybe, Mu'cem'in de Mukri Muhri rivayet etmişler. Muhbir bin Hadis-i i̇l etmiştir. İhramlı kimsenin başkasının avladığı av etinden yemesi 644 nolu rivayet. Ümeyir bin Selemet Damri anh, Behiz kabilesinden birinden şöyle dediğim rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gitmek üzere ihramlı vaziyette yola çıktı. Rahaya geldiklerinde bacağı kırılmış bir yaban eşeği gördüler. Durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakın onu şimdi sahibi gelir buyurdu. Bunun üzerine onun sahibi olan behsi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el an Resulü bu eşek hakkında yetkilisiniz sizin olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir radiyallahu anh'a yaban eşeğini arkadaşlar arasında taksim etmesini emretti. Sonra yürüdüler Usaye'ye geldiler. Bir de baktılar ki okla yaralanmış bir ceylan gördüler. Ee, gölgede inliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içlerinden birine ceylanın yakınına durmasını ve herkes geçinceye kadar hayvanı kuşkulandırmamasını istedi. Bu hadis müslimin şartına göredir. Darekutni ileride, Malik muaddada, Ahmet, Hakim, İbn-i İbdan, de İbn-i Ebi Şeybe, Nesai, Taberani, Marifede, Ebu Nâim, İbn-i Asım el-Ahad vel-Methani'de Taha vişerhumen el-Hasar'da Hatip el-Esma'ul-Müphemede Beyhaki i Sünen'de rivayet etmişler. Muhbil bin Hadica Müsait'de taric etmiştir. Bu hadis aynı zamanda yaban eşeği e, Yemen'in cevazını e, ifade ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bunu asabına taksim edilmesini istemiştir. E, burada bu e, İhramlı kişi eğer bizzat kendisi avlanmıyorsa bir av hayvanı yemesinde sakınca yok. Onun ihramına bir e, sakıncası olmadığı anlaşılıyor. İhramlının kendisinin avlanması yasaktır. İhramda sırtlan öldürenin cezası 645 numaralı rivayet Cabir bin Abdullah radıyallanmadan Ömer bin el Hattab radıyallan ihramlıyken sırtlan öldürenin cezası olarak bir koç, ceylan öldürenin cezası olarak bir keçi. Tavşan öldürenin bir oğlak ve bir tarla faresi öldüreninde 4 dört aylık bir oğlak fidye vermesine hükmetti. Bu eser Müslüm'ün şartına göredir. Şafii, müsnedinde ve el-Üm'de, el-Hadesani, Muvadda'da, Ebu Musab el-Zuhri, Muvadda'da, Begavi Şerüs Sünnet'e, Beyhak Sünende levade etmişlerdir. Elbani, İrval, Galil'de taric etmiştir. Yani Sıtra'nın eti yenen av hayvanlarından olduğuna dair Tirmizi'nin de, bir rivayet var. Belki şey bölümde bu bir sonraki bölüm hayvan kesimlerinde gelebilir. Kitabu Zebai yani hayvan kesimleri Allah Azze ve 36. ayetinde şöyle buyurmuştur. Biz büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın şiarlarından kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır. Şu halde onlar ayaklar üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız. Yani develer gibi. Yan üst Yan üstü yere düştüklerinde ise artık onlardan hem kendinizi zeyin hem de ihtiyacınızı gizleyen, gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bunları biz şükredesiniz diyesin istifadenize verdik. Kurban kesmek sünnettendir. 646 ne oldu rivayet? Ebu Seriha yani Huzeyfe bin Esit Radyalan dedi ki, ''Ben sünneti öğrendikten sonra ev halkım beni çok sayıda kurban kesmeye zorladılar.'' Ev halkı bir davarı veya iki davarı bayramda kurban ederlerdi. Şimdilerde ise komşularımız bizi cimrilikle itham ediyorlar. Bu eser Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Taberani, Abdurrezzak, İlmaca, Hakim, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbir bin Hadisayül Müsnet'te tarcih etmiştir. Yani e, bunun farz olmadığına işaret ediyor bu sahabe. Bayram namazından önce kesilen kurban geçersizdir. 647 ne oldu rivayet? Cavir bin Abdullah radiyallahu bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazını kıldırmasından önce kurban kesti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Senden sonra kimse için bu kurban geçerli olmayacak. Bayram namazından önce kurban kesmeyi yasakladı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet İbn-i İbban, Ebu Yala, Şerhümeen-i Lasar'da rivayet etmişler. Elbiyan-ı Esra'ya da tercih etmiştir. Yani burada sadece bu sahabeye mahsus, işte bunu bilmeden yaptığı için kişiye özel olarak Allah Resulü ruhsat veriyor ama bundan sonra hiç kimse için kurban geçerli olmayacak diyor. Yani kurban bayramı namazından önce kesilen kurban, kurban yerine gelmez. Kurbanda ortaklık, 648 nolu rivayet. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yolculukta yedik. Kurban bayramında sığırda 7, devede 10 kişi ortak olduk. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Ali Tusi, Mustahraç, Ala, Camit, Tirmizi de, Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace, Ahmet, i̇bn Uzeyme, Zeyme, İbn-i İbn Hakim, Ziyal-i Maktis, de, Taberani ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Ee, bazı rivayetlerde, işte e, Sığır'da ve Deve'de 7 kişi ortak olduğu geçer. Burada 10 kişi ortak olduğuna dair sahip bir ifade gelmiştir. Yani Deve'de 10 kişi ortak olabilir. Kurban etinden yemek, 649 nol rivayet. Ebu Zübeyir el-Mekki Raymullah dedi ki, Cabir bin Abdillah radiyallahu şöyle dediğini işitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'de kurbanlıkların kurutulmuş etlerinden yerdik. E, bu hadis Müslim'in müslümin şartına göredir. Ahmet ibn-i Ahlakul Nebi de bu şey rivayet etmişler. Elbani rivayet galide tarcih etmiştir. Yani kişi kurban olarak kesti hayvan etinden yiyebilir. Bunu saklayıp kurutabilir. Kuruttuktan sonra da yiyebilir. Bunu ifade ediyor bu hadis. 650 ol rivayet Nubeyşe radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Biz sizleri kurbanların etinden 3 günden fazla yemenizi birçoğunuza da kurban eti ulaşsın diye yasaklamıştık. Şimdi Allah azze ve celle bolluk verdi. Artık yiyin, biriktirin ve Allah da isteyin. Haberiniz olsun bu bayram günleri yeme, içme ve Allah azze ve celle'yi zikretme günleridir. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Daud, İlmâc Nesâi, Darimi, Ahmet bin Ambel, Beyhaki, Şerhümanlılar da taahhüb rivayet etmişler, El-Barni da Mukbil bin Hadî de, Tabi Müslimete etmişlerdir İşte bu e, üç günden fazla yeme hakkındaki daha önce bir yasak yapılmış. E, bu da işte herkese kurban eti ulaşsın diye. E, bu sonra nes kadirmiş? Bu neser dair bir hadis. E, önceki zikrettiğimiz hadiste de nesilden sonraki uygulamayla ilgili. Hediye kurbanından yemek yani hacdaki hediye kurbanından yemek 651 nolu rivayet Cabir bin Abdullah radıyallahu dedi ki Ali radıyallahu Yemen'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hediy kurbanına getirdi. Bu kurban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Ali radıyallahu kestikleri yüz deve idi. Bunların 63 tanesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle kesti. 37 tanesini de Ali radıyallahu kesti. Ali radıyallahu onun devesine ortak olmuştu. Sonra her deveden birer parça alınıp bir kazana kondu ve pişirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali radıyhallah on etinden yediler ve suyundan içtiler. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Nesai Süneni Kübâda İbn İbber İbnü İbn Zehmi, Ebu Havane Müstahrec'te, İbn Mace, Humeydi, Şerhu Mane'l Asar'da tahavri rivayet etmişler. Elbani rivayel galil'de tahric etmiştir. 652 no'lu rivayet Naci el-Huzeyr radıyallah dedi ki: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elan Resulü kurbanlık develerden ölüm tehlikesiyle karşılaşanlar ne yapayım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu boğazla sonra da boynuna takılı olan ayakkabıyı kanına batır. Sonra onu hörgücünün üzerine vur. Sonra da onunla insanlar arasından çekil. İnsanlar ondan yesinler. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Kani Mucemü sahabede. İbn-i i̇bn Uzeyme Zeyme, Hakim, Ahmet, Muatta'da, Malik, i̇bn Bir Şeybe, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünnel-ül Kübra'da, Nesai, Darimi, Hümeydi, El-Ahad ve El mesanide İbn-i Yasım ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Her çocuk akikasıyla rehindir. 653'ün oğlu rivayet Semura bin Cündüp radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her çocuk akikasıyla rehindir. Onun adına 7. günde kurban kesilir, başı tıraş edilir ve ismi konulur. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartına göredir. i̇bn Mende Marifetü Sahabe'de Nesai, Hakim, Ahmet, Tayalisi, Darimi, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Carud, Şerhumuşkilli Asarda, Tahavi, Tabirani, Bezzar, Rüyani, Deylemi, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin Hadi Ay-ül Müsnette etmiştir. Hasan el-Basri Raymullah bu hadisi Semure Radyalan'tan işittiğini tasrih etmiştir. Buhari sayhinde şöyle demiştir. Bu Habib bineşşehit dedi ki, Muhammed bin Sirin bana dedi ki, El-Hasen el-Basri'ye akik kimden işittiğini sor. Ben de sordum, dedi ki, Semura radıyallahu anh'den işittim. Bu da e, Hasen el-Basri'nin e, Semura radıyallahu anh'den yapt, ana anayoluyla yaptığı rivayetlerin ittisaline bir delildir. Yani ondan işittiği sabit olmuştur. Çocuğun başına akik hadini sürmemek. 654 noldu rivayet Burayda bin Husayb biz Biz cahiliyedeyken bir çocuğumuz olduğunda bir koç keser, başını tıraş eder ve başına o kurbanın kanından sürerdik. İslam gelince biz çocuğumuz olduğunda onun için koç kestik ve çocuğun başını tıraş edip başına zaferan sürdük. Bu hadis-i şartına göredir. Hakim Ebu Davud Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani Rival Galil'de etmiştir. Yani e, Akika olarak kesilen hayvan, bu cahiliyede olan bir adetti. İslam gelince bunu onayladı. Yani akika, bir önceki hadiste geçtiği gibi her çocuk akikasıyla rehindir. Bu rehin olmanın manasını şöyle açıklayan alimler olmuştur. Yani bu çocuklar babalarına şefaat edeceklerdir. Ancak akikası kesilmemişse bundan mahrum olabilir böyle açıklayanlar olmuştur e, rehini. Doğrusunu Allah bilir. Burada hadiste 7. gün e, akika kurbanını kesmenin sünnet olduğu geçiyor. E, şayet 7. günde kesilmezse daha sonra kesilmesinde de bir mani yok. Hatta kişi kendisi adına da kesebilir. Enes Radyalan'tan bu sabit olmuştur. Kendi adına akika kestiği e, yani bu günle sınırlı değil, günle sınırlı olan müstahap olduğu vakit, Yani 7. günde sünnet edilmesi, işte isminin korunması, başının tıraş edilmesi e, ve akikasının kesilmesi müstahaplık ifade eder. Şayet bugün kaçırılmışsa, o zaman kişinin imkanı yoksa daha sonra e, bunu kaza etmesinde bir sakınca yok. Erkek çocuğu için akika. Umru Kurus radyolarından 655 olur rivayet Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemin şöyle buyurdu erkek çocuğu için birbirine denk iki koyun kız çocuğu için de bir koyun kesilir bu hadis Müslim'in şartına göredir Saydahbi Mujjamushu Yuhta Begavi Şerhusunlede İbn Maçe İbn Hakim, Ahmet, Ibn Hâkim Ahmed İbn Sad, e Bir şeybe İsağ bin Rahuye Ebu Daud Tirmizi Nesayi Dahrimi Taberani Humayedi Şerhumuşkilasara Tahavi İbnisat Münziri Sünenü Şafii'de i̇bn Nazım El-Muhalla'da, i̇bn Sakir tarihinde ve Behaki rivayet etmişlerdir. Elbani, İrval-ül Galil'de etmiştir. Bu e, akikanın hükmü konusunda bunun müstahap olduğunu gösteren bir rivayet. İbn-i Amr radyalanmadan e, kim isterse diye ifade geliyor. Yani dileyen, akika kesmek isteyen erkek çocuğu için, iki kız çocuğu için bir diye ifade geliyor. Her bir çocuk için yani erkek de olsa tek, mesela tek koyun kesmeye gücü yetiyor kişinin böyle bir durumda tek koyun kesmesi de meşrudur. çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hasan ve Hüseyin için birer tane koyun kestiği sabit olmuştur yani hüküm bakımdan böyle. Kurbanlıklarla ilgili hükümlere gelince yani e, normal ibadet olarak e, kurbanda kesilen hayvanlarda aranan şartlar aynen bütün ibadet kurbanlarında geçerlidir. Yani adak olsun, akika olsun bunlar da e, geçerlidir. Halk arasında yaygın olan, işte akika kesen kimsenin e, bunun etinden yiyemeyeceği, bunu dağıtacağı şeklinde, aynı adakta olduğu gibi, e, bunların aslı yoktur. E, sadece adakta kişi e, hayvanı Fakirlere dağıtmayı adamış da kendi yemesini yani adağında şart koşmuşsa kendi yememesini o zaman yiyemez. Yoksa normalde adak böyle bir kayıt olmaksın adakta bulunan kimse adağından da yiyebilir. Sığır kesilemez. Yani akika olarak sığır kesilemez. Akika olarak sadece davar cinsi var olmuştur. Her ne kadar seleften bazılarının kıyas yaparak sığır da kesileceğine dair rivayetler varsa da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan koyulan başka bir şey sabit olmamıştır akika hakkında. Doğmamış çocuk adına akika olur mu? 656 numaralı rivayet Nafir Aymullah dedi ki İbn Ömer anh, anne karnındaki çocuk için kurban kesmezdi. Lakin küçük ya da büyük bütün çocukları adına akika kurbanı keserdi. Burada küçük ya da büyük bütün çocukları adına ifadesi işte 7 günle şart olmadığını yani 7 yedi... Günden sonra da kesilebileceğini ifade ediyor. Bunu Abdülrezzak, Malik ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Bu ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Fer'a ve Atira kurbanları 657 nol rivayet Nubeyşe radıyallahu anh dedi ki Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz cahiliye devrinde Recep ayında Atira diye bir kurban keserdik. Bize ne buyurursun diye seslendi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hangi ayda olursa olsun Allah için kesin, Allah azze ve celle'ye itaat edin ve yedirin. Adam dedi ki, biz cahiliye döneminde feradi anılan bir kurban daha keserdik. Bize ne buyurursun? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her saimede, yani yılın çoğunu kırda otlamakla geçiren deve, sığır veya davardan 100 adetlik her sürüde, senin sürünün sütüyle beslediği bir yavru vardır. Yani kişi e, otlayan hayvanları 100 adete ulaştıysa, 100 adetten birini, işte fer'a denilen kurban bu. Yüz adetten birini kurban olarak keser. Bu vardır rüya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu yavru yük taşıyacak veya yavrulayacak bir hale gelince onu kesersin ve etini sadaka olarak dağıtırsın. Ravi Nasır bu cümleyi hacıları taşıyabilecek hale gelince onu kesersin ve etini sadaka olarak dağıtırsın şeklinde rivayet etti. Diğer ravi Halid el-Hazza dedi ki, öyle zannediyorum ki Ebu Kılabe bu hadisi rivayet ederken etini sadaka olarak dağıtırsın cümlesini. Etini sadaka olarak yolculara dağıtırsın çünkü bu daha hayırlıdır şeklinde rivayet etti. Halid dedi ki, ben Ebu Kılabe'ye Saime denen sürü kaç hayvandan oluşmaktadır diye sordum. 100 hayvandan meydana gelir dedi. Bu hadis ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Davud, Hakim, Ahmet, Nesai, İbn-i Mace... Müzeni i Sünen-ül Şafii'de, İbn-i Yasım el-Ahad vel-Methani'de, Beyhaki Süneni'de rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hâd-ı Said'de tarih eder. Taşla kesilen hayvan, 658 nol rivayet, Muhammed bin Safvan'dan veya Safvan bin Muhammed radıyallahu anh'tan. Ben iki tavşan avladım ve onları keskin bir taşla kestim. Onları yiyip yiyemeyeceğimi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Bana onları yememi emretti. Bu Bukhari ve Müslim şartlarına göredir dir. İbn Kani müceminde, Ebu Dawud tarihinde Bukhari, İbn İbn hakim Ahmet İbne e bir şey betâli ise, Darimi İbn Mâcene sayi, Taberani, marifede Ebu Naim, Sunen de beyhak rivayet etmiştir. Elbana irvari de muhbir bin Hadî sayi Müslinet'te tercih etmiştir. Bıçak dışında bir şeyle kan akıtmak. 659 noldu rivayet Atâ bin Yesar Rahimallah'tan, Harisa oğullarından birisinden rivayet ediyor. O Uhud bayırlarından bir bayırda yavurlaması yaklaşmış olan bir deveyi otlatırken hayvanı ecel yakaladı. Fakat adam onu kesecek hiçbir şey bulamadı. Derken sivri bir kazık bulup onu hayvanın göğsüne batırdı ve kanını akıttı. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu durumu kendisine anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona hayvan netini yemesini emretti. Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. Nesai rahimehullah aynısını Ebu Saîd el Hudr radıyallah'tan Buhari ve Müslim şartlarına göre olan diğer bir isnad ile rivayet etmiştir. bunu Beyhaki ve Ebu Davud rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadice Müsaîd de taric etmiştir. Bıçağı hayvanı yatırmadan önce bilemek 660 nolu rivayet, İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan bir adam koyunu yatırdı ve önünde bıçağı biledi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, onu iki defa mı öldürmek istiyoruz? Onu yatırmadan önce bileyemez miydin? Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Hakim Abdurrezzak, ve haki rivayet etmişler. Elbani sayıha da mukbil bin edeceğimi sayıda etmişlerdir. Diğer bir hadiste e, muhakkak Allah cemildir, cemali sever. Yani güzeldir, güzelliği sever, e, Sizden biriniz öldüreceği zaman da öldürmeyi güzel yapsın. Hayvan boğazlayacağı zaman da bu boğazlama işini güzel yapsın. Bıçağını iyice bilesin ve hayvanı rahat ettirsin diye diğer bir hadis var olmuştur. Yani bu da e, bununla ilgili. Yani e, e, bıçağı bilemek, bilerken hayvanın gözü önünde yapmamak. Yani bunlar hep İslam'ın merhamet anlayışı ile ilgili. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her işte... E, en güzel davranışı Allah Azze ve Celle'nin sevdiğini bildiriyor. Hayvanlara eziyetin yasaklanması 661 nol rivayet. Cabir bin Abdillah radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne damga vurulmuş bir eşek gördü ve şöyle buyurdu. Bunu yapana Allah lanet etsin. Kimse yüze damga vurmasın ve kimse yüze vurmasın. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. İshak-ı Deberi, hadisu i Abdülrezzak'ta, Abdülrezzak Musannef'inde, Bukhara Edebül Mühret'te, İbn-i İbban, İbn-i Zeyme, Tirmizi, Ebu Davud Ahmet, Ebu Yala, Taberani mustad Şami'inde, Harait-i Ahlak'ta, Beyhak-ı rivayet etmiştir. elban Es-Sai'ye de tarici etmiştir. 662-Nol rivayet Seyyil bin el-Hanzaliye radıyallahu anh dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kapısında yere çökmüş bir dişi deve gördü ve bu devenin sahibi nerede buyurdu? Devenin sahibi arandı fakat bulunamadı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu hayvanlar hususunda Allah'tan sakının. Onlara sağlıklı olduklarında binin, semiz olduklarında da yiyin. Sonra ilerledi ve buyurdu ki, kendisine yetecek malı olduğu halde bir şeyler isteyen kişi, ancak kendisini cehenneme götürecek şeyi artırmış olur. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kendisine yetecek mal nedir? Buyurdu ki, ona öğle ve akşam yemeğinde yetecek miktardır. Bu hadis Bukhara'nın şartına göredir. Taberan, Müsnedüş, Şami'nde Ahmet, İbn-i Ebu Davud, i̇bn Uzeyne, Zeyme, Pesevi ve i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Yani öğle ve akşam iki öğün yiyecek, yemeği olan bir kimsenin dilenmesi, başkasından istemesi haramdır, yasaklanmıştır. Hayvandan canlı iken kesilen parça leştir. 663 olur rivayet. Ebu Vakıt radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman insanlar diri olan devenin hörgücünü kesiyorlar ve koyunlarında kuyruklarını koparıyorlar ve bunları yiyorlardı. Bu durum üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayvan diriyken ondan her ne kesilmiş ise bu meyte leş bu dış Buharî şartına göredir. Dârekutni, Ebu Davud, Hakim, Zeylmaktesel Muhtaride, İbnü'l-Cârid Müntakada, Ahmet Tirmizi, İbn Mace, Ebu Yala, i̇bnül Müsned'inde Darimi, Taberani ve Behaki rivayet etmişlerdir. Hayvanlara müsle yapmanın yasaklanması 664 no'lu rivayet Malik bin Nadle radıyallah dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiğimde şöyle buyurdu. Kaminin develeri kulakları sağlam olarak doğarlar. Bunun üzerine eline bir ustura alıp onların kulaklarını kesiyorsun ve bunlar beş defa doğurmuş olup da beşincisi dişi olan ve bu suretle adak yapılmış kulağı yarık develer diyorsun veya derilerini yarıyorsun ve bunlar haramdır.'' diyerek kendine ve ailene haram kılıyorsun değil mi? ''Ben evet.'' dedim. Buyurdu ki ''Muhakkak ki Allah sana helal şeyler vermiştir. Allah'ın pazusu senin pazundan güçlüdür. Allah'ın usturası da senin usturandan daha keskindir.'' Bu hadis Müslimin şartına göredir. Taberi tefsirinde Tayalisi İbn İbn Hakim, Ahmet Humeydi, Taberani, Mücemide Begavi, Sünen'de ve Şuab el-İman'da ve el-Esma ve Sıfat'ta Beyhakî rivayet etmiştir. Elbani Sayyid Tergîb de Muhbil bin Hat'ı sahih müsnette etmiştir. At Eti yemek 665 no'lu rivayet. İbnü Cerîh Raynullah dedi ki: Atabine ı Nebi Rabah hakkında sordum. Dedi ki, Selefin onu yemeye devam ediyorlardı. Yani Selefin, <gülüyor> senden öncekiler. Ee, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mı dedim? Evet dedi. Ee, bu hadis aynı zamanda Selef tabirini, e, Selefin kullandığını, yani Selefi ifadesini bazıları iddia ediyor ya, sonradan çıkma bir ifade e, diye düşünüyorlar. E, daha Tabi'nin döneminde kullanılmaya başlayan bir ifadedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da kullanmıştır. İşte Osman bin Mazun radiyallahu vefat ettiği zaman sen bize ne güzel bir selef oldun diyerek selef tabicini kullanmıştır. Burada da Atabin Ebir Abah'ın bu ifadeyi kullandığını görüyoruz ve bununla sahabeyi kastettiğinde açıkça ifade ediyor. Bunu İbn Azim El-Muhallâ'da rivayet etmiş ve Abdül Rezzak Musanefi'nde rivayet etmiştir. Hafız İbn Hacer bu eseri İbn-i Şeybe'ye nispet ederek Buhar ve Müslim'in şartlarına göredir demiştir Fetul Bahri'de. Sırtlan eti, etini yemek 666 nolu rivayet İbn-i Ebi Ammar rahimehullah dedi ki Câbir radıyallahu sırtlan av hayvanı mıdır dedim evet dedi. Ben o yenir mi dedim evet dedi. Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi söyledi dedim, evet dedi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Tirmizi, Müsned'in de Şafi'i ve El-Üm'de, İbn-ül Carud, i̇bn de Begavi, Hatip, El-Fakih ve El-Mütefakkih de rivayet etmiştir. Muhbir bin Hacca, Müsait de tercih etmiştir. Keler eti yemek, 667 nol rivayet, Abdurrahman bin Hasene radiyallahu anh'tan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir yolculuktaydık. Açlığa yakalandık ve kelerlerin çok olduğu bir bölgede konakladık. Tencerelerin içinde keler kaynatılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz İsrailoğullarından bir toplumun sureti değiştirildi. Ben o topluluğun bu kelerler olmasından korkuyorum. Bunun üzerine tencereleri döktük. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. Ebu Amr el-Gıfari Musnedü Abis el-Gıfari'de İbnül Arabi Mucem'de Ahmet İbn-i Bantaha'u Şerhumen'le Asar'da Şer ve Şerhumuşkül Asar'da Hatip El-Bağdadi Muaddahu Evhan da Beyhakisunen'de rivayet etmişlerdir. Şeyh Muhbid-i eti yenen ve yenmeyen hayvanlarla ilgili bir soru sorulduğu zaman şeyi soruyorlardı. Ördek etini yemeyi Bunun helal olduğunu söylüyor. Yani Abdülhamid-i Hacuri naklediyor Şeyh Muhbid'den. Ve şöyle genel bir kural zikrediyor. Öldürülmesi emredilen ve öldürülmesi yasaklanan hayvanların etini yemek haramdır. Yani bu genel bir Pural. Burada keler öldürülmesi emredilen hayvanlardandır ve eti yemek e, bunun hoş olmadığı, yasaklandığını bu açıkça ifade ediyor buradaki geçen hadiste. E, yine mesela kurbağaların öldürülmesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla e, onun yenmemesi gerekir. E, bir de öldürülmesi emredilen, mesela kurbağa öldürülmesi yasaklandığı için yasak. Bu öldürülmesi emredilen hayvanlardan. Yılan da aynı şekildedir. Yılan da öldürülmesi emredilen hayvanlardandır. Yılan balığı yemek. 668 ne oldu rivayet? İkrime Rahimullah dedi ki, İbn Abbas radıyallahu anh'a yılan balığı hakkında sordum. Dedi ki, onda sakınca yoktur. Onu ancak Yahudiler haramsaydı. Biz ise yeriz. Bunu i̇bn ebi Şeybe, Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnatlar rivayet etmişlerdir. Mecbur kalanın leş eti yemesi. 669 no'lu rivayet Cabir bin Semura radıyallahu bir adamın bir adam Medine yakınlarındaki Harr'a'da konakladı. Beraberinde ailesi ve çocuklar da vardı. Bir adam ona şöyle dedi: "Benim bir devem kayboldu. bulursam kaçırma tut." Sonra bu adam o deveyi buldu fakat sahibini bulamadı. Derken deve hastalandı. Hanımı onu kes dedi. Adam razı olmadı. Deve son nefesini verdi. Hanımı: "Haydi onu yüz, yağını ve etini doğrayıp yiyelim." dedi. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormadıkça buna el süremem dedi ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme varıp bu meseleyi sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni buna yani ölü deve etine muhtaç etmeyecek başka yiyeceğin var mıdır diye sordu. Adam hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ondan yiyebilirsiniz buyurdu. Daha sonra devenin sahibi sordu. Durumu kendisine bildirilince şöyle dedi. Keşke onu kesseydin. Adam ne yapayım senden utandım dedi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud, Ahmet, Tayalisi, Bezar, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi, Sahil Müsned tercih etmiştir. Köpek etinin haram oluşu, 670 noldu rivayet. Abdullah bin Muğaffel radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Şayet köpekler ümmetlerden bir ümmet olmasaydı öldürülmelerini emrederdim.'' Onlardan siyah olanlarını öldürün. Herhangi bir topluluk çopan köpeği, av köpeği veya tarla köpeği dışında bir köpek edinirse, her gün ecirlerinden bir kırat eksilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de buyururdu. Koyun ağlarında namaz kılın, deve ağlarında namaz kılmayın. Zira o, deve şeytandan yaratılmıştır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Rüyam-i Nusned'in İbni, Hibban, Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İmmac-ı Darimi, evsat Taberani... Şerhü'l-Manasır da Tahavi, Müceminde İbnü'l-Arabi, Müsnedinde İbnü'l-Cihad Ebunaym Marifetu Sahabe ve Hilyetu'l-Evliya'da İbn-i Biasim Elâhat vel Mes'an'de İbn Nazm El Muhallada, Hatip Tarihinde İbn Asakir Tarihinde rivayet etmişler. Mukbil bin Hadi Camii Said'de tarjic etmiştir. Bu hadis aynı zamanda imanın eksildiğiğine delildir. Yani imanın artacağını Kur'an'daki ayetler ifade ediyor. Yani imanın artma ifadesi. Burada da iman eksildiğine dair açıkça bir ifade. Çünkü ameller imandandır. Kur'an amellerin imandan olduğunu açıkça davet eder. Burada da ecirlerinden eksileceği ifadesi geçiyor ki bu imanın eksilmesidir. Çünkü ameller imandır. Köpeklerin öldürülmesinin emredilmesi. 671 nol rivayet Ebu Rafi radiyalan dedi ki ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana köpekleri öldürme emretti ve ben de çıkıp gördüğüm köpeği öldürdüm. Bir köpeğin bir evin etrafında dolandığını gördüm ve onu öldürmeye gittim. Evin içinden birisi bana şöyle seslendi ''Ey Allah'ın kulu ne yapmak istiyorsun? Ben de şu köpeği öldürmek istiyorum.'' dedim. Dedi ki ''Ben kimsesi olmayan bir kadınım. Bu köpek kurtları benden uzaklaştırıyor ve gelenlere haber veriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e git ve bana bunu ona anlat.'' Ben de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve bunu anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana o köpeği öldürmemi emretti. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ahmet, Bukhari, Tarih-ül Efsat'ta, Taberani, Şerruman-ı tavir tabiri etmişler. Muhbil bin Hadi, Cami-ü de tarıc etmiştir. Evet, bu önceki bir emir. Az önce zikrettiğimizde ondan sonraki emir köpeklerden sadece siyah olanların öldürülmesini emrediyor. Ya da şöyle olabilir. Bu köpek de siyah köpeklerden bir köpekti. Allah en iyi bilendir. Hedef dikilen hayvanın eti ve pislik yiyen hayvanın sütü. kilo olur. rivayet İbn Abbas radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pislik yiyen hayvanın sütünü, hedef öldürülen hayvanın etini ve kırbanın ağzından içmeyi yasakladı. Bu hadis Bukhara ve müslim şartlarına göredir. İbn-i el Muntakada, i̇bn İbn, İbn Hakim Ziyal-Maktis el -Muhtare'de. Ahmet bin Hanbel, Ebu Davut, Tirmizi, Nesaita, Beberani, Beyhakir, İvat etmiştir. Elbani, da Mukbil, Bin, Hacca, Müsait'te, Taric etmiştir. Yani, e, bunlara binmek de yasaklanıyor diğer bazı hadislerde. Yani cellale hayvan, pislik yiyen hayvandır. E, yani şeriatın necis gördüğü şeyleri yiyen, mesalleş yiyen, e, böyle hayvanlar. E, bunların sütünü yasaklıyor burada üzerine binilmesi de yasaklanıyor celilleri hayvanın burada sütü yasaklanıyor hedef dikilerek öldürülen hayvanın eti yasaklanıyor mesela e, kuş gibi bir hedefe koyup tavuk gibi bu bu şekilde öldürülen hayvanın etini yasaklıyor kırban da ağzından içmeye yasaklı yani deriden olan kırbalar e, yani mataraların deriden yapılmış olan şekilleri içi gözükmeyen kaplar e, kastediliyor burada. İçi gözükmeyen böyle kaplardan e, ağzından içmek yasaklanıyor. Öldürülmesi yasaklanan hayvanlar, 673 mol rivayet İbn Abbas radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayvanlardan dördün öldürmeyi yasaklamıştır. Karınca, bal arısı, hüt, hüt çavuş kuşu ve göçeyen kuşu. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Avd bin Hümeyt, Ebu Davut, Abdurrazak. Ahmet Ziya Ulmakti Ser Mukadderde İlmacı İbn İl Azmeli Mukhalla'da Beyhaki Sünenleri vade etmişler Elbette rivayet bu kadarı da tercih etmiştir. Allah azmin verirse bir sonraki derste Kitabut Du'a Ettaa ve Eskar dualar ve zikirler bölümüne geçeceğiz. Subhanakallahum ve bihamdik ve eshada ilahillah tevahte ve ista'furuk ve